عن فاطمه بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت سمعت منادي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي الصلاه جامعه فخرجت الى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله تعالى وسلم الحديث Allah Teala ve teddis Hazretleri. Ahir zamanın fitnelerinden cümlemizi muhafaza eylesin. Özellikle bu Safer ayı Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın birçok musibetleri ve belaları yağdırdığı bir ay. Allah Teala bu ayda gelecek tüm musibetlerden de cümlemizi muhafaza eylesin amin Allah Teala bazı zamanları bazı mekanları bazı olaylara sahne etmiştir Allah Teala sebepler halk etmiştir fakat Rabbimiz Tebareke ve Teala bu ayda bizler hakkında hayırlı mübarek eylesin amin. uğursuzluğunu kafirlere tebdil eylesin amin. tahvil eylesin hayırsızlığını şerrini musibetlerini imansızlar üzerine yağdırsın Allah Teala amin. Allahümme barik lana fi şehri safer ve akhtim lena bis ve zhafer. Allah Teala safer ayında bütün ehli imana bereketler ihsan eyley. Saadetlerle, zaferlerle, ganimetlerle, maddi manevi bereketlerle sonuna ermeyi nasip eylesin. Amin. Allah Teala biliyorsunuz safer ayının son haftasında birçok ümmetleri helak etmiştir, kafirleri azap etmiştir. Son çarşambasında büyük belalar, musibetler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 e, hallerdir. Bir kafirin, bir müşriğin, efendim, bir namazsızın, bir abdestsizin uğursuzluğu bütün insanlara tealluk eder. Onun için yağmurlar kesilmiş işte sekiz ay böyle giderse sekiz ay sonra su kesintileri başlar diyorlar. Yağmur yağmıyor işte barajlar azalıyor vesaire. Çünkü bunlar tabi vaharal fesadü fil beri vel vaharal. Karada denizde günahlar yüzünden bir ma kesebe değdiğiniz. İnsanların ellerinin işlediği suçlar yüzünden e, bozgunlar, fesatlar başlamıştır. İşte o küresel ısınma yok, buzullar eriyor yok, 80 sene sonra 100 metre deniz yukarı çıkacak, boğaz kaybolacak, şura kaybolacak bilmem ne. Bu haberleri devamlardık, dinlemeye başladınız yani. E bunlar hep insanların e, kendi suçları ve günahları yüzünden Allah'ın takdir ettiği belalardır. Bunlar olacaklardır. Ama Rabbim cümlemizi insanların şerrine değil de hayrına vesile olmaya muvaffak eylesin. Yoksa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 hatta denizdeki balıklar bile ya rabbi onları affet diye duacı olur. İşte bir var ki ya rabbi onlara lanet et. Uğursuzların yüzünden yağmuru buz kesildi diye beddua alanlar. Bir de var ki bu kadar hayvanatın mahlukatın duasını alanlar. Allah Celle Celalü bu meclislere devam vesilesiyle cümlemizi bütün meleklerin ve mahlukatın günahsız hayvanların da dualarına ve istiğfarlarına mazhar eylesin inşallah. Amin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 Deccal'ın son konusunu yapıyoruz. Efendim bu gece Allah bir mani vermezse önümüzdeki derslerde artık İsa Aleyhisselam'ın e, nüzüğülüyle ilgili bir bahis var. O da çok uzun sürecek değil. Çünkü tavsilatlı bir şekilde birbirine bağlı olduklarından bir konu anlatırken öbür konunun da bir bölümü anlatılmış oluyor. Dolayısıyla bu itibarla efendim süreci takip ediyoruz. Şimdi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 işte yani gerçi çok büyük şerleri fitneleri var içinde gizledi ama e, hacca gitti ve vesaire sonra yine İspahan'daki e, İspahan'ın fethinde oradaki Yahudilerin arasında bulundu sahabe bazıları o fetihte bulunanlar tarafından tespit edildi vesaire Hazreti Ömer hatta deccal budur diye yemin ederdi vesaire sahabeler o arada ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ve hatta Hazreti Ömer onu öldürmek istedi daha küçükken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 Tirmizi'de geçiyor, i̇bn Mace'de geçiyor, Tirmizi'de sahih hadistir diye tespit etmiş. Ondan sonra daha tabii diğer birçok kaynak var ee, bu hadis-i şerif hakkında. <gülüyor> bu hadis-i şerif i̇bn Sayyad'ın deccal mı değil mi şeklindeki e, şüphelerin hepsini kaldırıyor. Ve sanki onu nesk ediyor. Çünkü bu müteahhir, Bu hadisin vurudu daha sonra. Daha sonra olduğu için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 Ölen dört ay on gün İttet bekliyor değil mi? Boşanan <Gülüyor> Vel mutallekatü Yeterabbasne bi'enfusiyinne Felâfetekurû Boşanan kadınlar Üç ayız müddeti ayetle sabit <Gülüyor> Vel lezîne yutevfevne <Gülüyor> -le minkum ve ezzerûne ezvâcen Yeterabbasne bi'enfusiyinne Erba'ateşşrûn ve aşrâ Vefat eden Kocaları vefat eden kadınlar Ne yapacaklar? Dört ay On gün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 Namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdım. Eee fekarac ile mescide işte mescide çıktım. Safta yerimi aldım. Fa salle cum'a sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah ile beraber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldım. Ne bahtiyarlık be. Ne saadet ya. Kainab'ın efendisi imam yani. Şu kadar bir cemaat ya var ya yok yani. Çok büyük bir saadet. Namazı kıldım diyor.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 فَقَالْ لِيَلْزَمْ كُلُّ insanin مُصَلّٰهُ buyurdu ki herkes namaz kıldığı yerde sabit kalsın kimse kalkmaz buyurdu ثم قَالْ اَلْتَدْرُونَ لِمَ sonra buyurdu ki sizi niye topladım biliyor musunuz? sordu قَالُوا اللّٰهُ ve اَعْلَمْ alem i Ekrem ne dediler?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 liraghbatin wala lirahbatin walakin jemaatukum li'anna tamim ad-dariya kana rajulan nasraniyan fajaa'a wa e aslama wa hadathani hadithan waafaq alladhi kuntu uhaddithukum bihi 'anil masiih bir beklenti için toplamadım bir şey istediğim için toplamadım bir şeyden korktuğum da hani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 her dakika haberleri değişiyor. Kar diyor, güneş açıyor, güneş diyor, kar yağıyor. Denize çıktılar. Adamın ömrü denizde geçmiş, ona soruyorlar. Diyorlar senin Bu kadar denizlerde gezdin, denizde gördüğün en acayip şeyi anlatır mısın? Dedi selametî minhû. Bu kadar denizde kaldığımda, şimdi sağ duruyorum ya, bundan acayip bir şey görmedim. Dedi. Yani. <gülüyor> Doğru dedi yani. Çünkü, hakikaten Başladı mı kabarma, şey etme, yüzme bilsen de, efendim ne bilsen de boş yani. Hele bir de okyanus gibi denizler açıldıysan sahilden uzak zor. Onun için hoca bindi denize gemiye, efendim nahiv denize çok alim, nahiv alimi tabii e, kaptana hava atacak yani. hocaya. o zaman hocalık para ediyordu, şimdi para etmez yani. Efendim kaptana dedi ki işte, e, tarifin ne? Naif İbn'i bilir misin dedi. Kaptan dedi, ''La Hoca Efendi ben bilmem'' dedi yani. ''Ben calim'' dedi. ''Zehebeni suhumrike'' ''Ömrünün yarısı boşa gitmiş'' vah yazık falan. Neyse biraz gitti. Hava patladı yani. Deniz bir patlayınca, alabora olmak üzere, ''Tarifussibahate'' dedi. ''Yüzme misin?'' dedi. ''Kalela'' dedi. ''Bilmem'' dedi. dedi. ''Zehebe küllü umrike'' ''Ömrünün tamamı gitti şimdi ne yapacağız?'' <gülüyor> Onun için, denizin işi belli olmaz. Hava patladı.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 Efendim, e, adaya bir ada ya sığındık. Adaya indik diyor. Müslim bu ha hikaye değil, hadis sahih Müslim. İndik diyor e, adaya. Girer girmez feleqium dabbetun ehlebu. Girer girmez bir hayvan çıktı karşımıza. Çok kıllı, kılları da sert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 İşte ahir zamanda çıkacak de'abbetül arz odur. O da sağ yani. Allah Allah. De'abbetül arz çıkacak ya Kur'an'da geçiyor. İşte onların dersini yapacağız. Önümüzdeki dersleri takip ederseniz çok ilginç şeyler duyacaksınız yani. Ne babanız duymuş ne dedeniz yani. Öyle ya okumayan dinlemeyen bir şey duymaz. Öyle şeyler geliyor önümüzdeki derslerde. İlginç bu dersler tabi. Nehabbetüler de yaşıyordu. Allah yaşattığını yaşatıyor. Bin sene, 2000 sene Allah için hiçbir şey Değil yani. Dedik ki diyor Veyle ki ma enti, Yalnız Hayvan ama insan tipli kadınla benziyor. Böyle hayvana benziyor. Ne olduğu belli değil. Konuşuyor yani. Hayvan konuşur mu? Konuşur. Siz bir papağanı tanıyorsunuz. Başka bir şey bildiğiniz yok. Ama bu hepten papağan gibi değil. Papağan ne öğretirsen onu konuşuyor. Bu istediğini konuşuyor yani. Dehabetülaz. Bu da ayette var tabii ama dehabetülaz'ın o olduğu bir rivayet olarak bu arada parantez açıyorum yani. Çünkü dehabetülaz konusunu özel bir bapta işleyeceğiz. Ama abla imlânası bu. Ayette var iste hadi Videyağalı Çavuşlar, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın Azap sözü hak olduğu zaman yerden bir hayvan çıkaracağız diyor. Onlarla konuşacak diyor Allah. O hepsini damgalayacak. Bütün kâfirlerin alnına damga basacak. Zaten o Dahebetülar şeytanı öldürecek. Şeytan Antakya'da secdeye kapanacak. Güneş batıdan doğduğu zaman Dahebetülar tam Mekke'den gelip şeytanı Antak şeytanın ölümünü de Dahebetülar gerçekleştirecek yani. O zamana kadar çekeceğimiz var. Şeytan yaşıyor yani. Şimdi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 Allah işte onları bir ay denizde sallandı sallandırdı, o adaya yolladı onları o cecesi şahsı çıktı o mahluk ne diyor onlara? manastırda bir adam var çok yanıp yıkılıyor sizin için Tantalak nâ sirâen bizde diyor lemmâ semmetlenâ racûen Ferik neamine, "Hifna an tekuna Ya diyor, bu cin midir, şeytan mıdır, hayvan mıdır, insan mıdır? Biz de diyor korktuk. Korkunca yani bundan hemen bir uzaklaşalım. Nece orada adam var dedi ya. Yani bunun şimdi ne olduğu belli değil yani. Hicumuza bir adam varsa adama gidelim dedi. Ha gitti de adam da Deccal yani. Ya buradan kaçtık, doluyor tutul. Ya diyor, madem adam dedi diyor, hemen gidelim dedik diyor yani. Bu çünkü ne olduğu belli değil diyor. Bu sefer gittik. talep talek nasiran Hoşduk. Hatta dekelnedeyir. <gülüyor> Manastıra girdik. Feyda fiğe enzam insanı raine, ve ila ma ila Bir de bakarız ki bir insan.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 mahluktan cesas eden ben kim olduğumu ne soruyorsunuz? Fa'bihruni ma siz ne ne işsiniz dedi ya. Siz bana bir söyleyin bakalım. Kendinden bahsetmeden önce onları konuşturuyor. Kalu nahnu inasu arab biz dedik ki biz Arap milletiyiz. Arap milletinden bir takım insanlarız. Rakip nafi sefinetin bahriyetin de gemiye bindik bir işlerimiz için denize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 Taberiye Gölü hadislerde de çok geçer yani. Çünkü mevcut Meciç zaten e, onu içecekler tabahamet bitecek hiç. Gölün başına geldi mi başı içecek, sonuna gelene su kalmayacak yani. mevcut mevcut bir de o bela var. Onları da okuyacağız. Yine önümüzde o ders. Taberiye Gölü'nün durumu nedir? Hel ama onda su var mı dedi? Halu ye Oho! Gölün suyu bol dedik. Kalema ma Yakında suyu gider dedi.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 Denen bir yer var. Şam eyaletinin kıble yönünde. Şu anda mevcut. Zugar. Orada bir göze var. Zugar gözesinin durumu ne? Hel fi ayni ma'un ve hel yezra'u ehlu'a abi il ayni. O sular var mı? Oranın ahalisi o pınarın suyuyla ekin biçim yapıyor mu? Kullanâmiye ketîratül mâ ve ehlu'a ezra'ûne mimma ya. Suları bol. Oranın suyundan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 Bak hakiki deccal bile iyi yapmışlar diyor. Çünkü onların karını almış. Hakikaten öyle. Ya. Kainatın efendisine şimdi biz uysak onun ne menfaatine bizim karımıza oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ve inni muhbir sizi dinledim şimdi ben de dedi durumum ben de ki kendimi tanıtayım hani. Müşeref olduk. İnni enel mesih o deccal denen var ya o benim dedi. Hadi bakalım şimdi. Ve Yakındır bana çıkış izni verilecekti. Her sene demirden bir halka kopuyor kendiliğinden, yaklaştı şimdi. Her sene bir halkası kopuyor. Allah Allah. Yecüc mevcut setti de öyle. Eşile deşile, eşile deşile. Onlar akşama kadar yecüc mevcut settinin arkasından eşiyorlar. Akşam zaten, yarın oldu mu hava kararıyor ya. Onlarda böyle teknoloji yok şu anda. Onlar öyle dünyanın sıfır durumunda kaldılar taş devrinden.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 Velâ edem kuryeten illâ battu fi 40 leyle. Benim dedi 40 gecem var. 40 gece içinde konaklamadığım, ayağımın basmadığı dünyada bir yer bırakmayacağım. 40 gece içinde bütün dünya benim. Gayre Mekke ve Taybe. Mekke ile Taybe müstesna. Mekke mi biliyorsunuz? Taybe neresi? He? Taybe. Medine. Humâ muharremetân alâye kiltâhumâ. İkisi de bana haram dedi.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 Çünkü Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem o kadar sahabe duyuyor cemaatı toplamış tek kişiye fıs fıs fıs söylememiş ki bunu. Hadi Huzeyfe radıyallahu anh ile bazı sırlaşmaları oldu. O Huzeyfe de kaldı radıyallahu bazı sırlar münafıkların listesi bazı meseleler. Ama bu öyle değil cemaatı toplamış minbere çıkmış bunun. Cık, mümkün değil biri dese öbürü ne diyorsun der ya? Cemaatla olduğu için mütevatir oluyor yani. Şimdi burada bu kadar insanın duyduğu bir şey bir kişi uydurabilir miyiz?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 40 arşın, katırın iki kulağının arası 40 arşın. Böyle bir katıra binerek gelecek. Feza var ya katırın üstüne de ne koyuyor? Minberem <gülüyor> minnuhas, kurşundan bir minber ve kudu alei. O da üstüne oturmuş. Öte tte o kaba elülcin bütün cinler onun peşine Zaten cinlerin ekserisi kafirdirler. Bütün cinler de onun peşinde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 Yecüc ve Mecüc kabileleri Kur'an'da var mı? Hatta izâ fütihat Yecüc ve Mecüc ve ummin kulli hedebin yensilûn Bu Kur'an mı? Kur'an. Bunlara set yapıldığı Kehf suresinde Zülkarneyn'in setti diye geçiyor mu? Geçiyor. İki dağın arasını Hazreti Zülkarneyn kapattı mı? Kapattı. Bunları arkasına tıktı mı? Tıktı. Ne kadar nüfusları var? Sizden fazla nüfusları var. Dünya halkından fazla nüfusları var. Bunlar dünyada mı? Dünyada. Başka bir gezegende değil. Çünkü başka gezegende Zülkarneyn gitmedi ki. Zülkarneyn'in gittiği yer, hatta güneşin batısına doğru gitti gitti gitti. İşte orada yeçüj meçüjle karşılaştı. Bazı kabileler insanlar orada şikatte geldiler.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 kilometreler gidiyor dağların içi. Kardeş ben bunu gözümle yaşadım yani. Şu kadar kapıdan girdik dışarısı ya da de Damarası Beyrut'ta var. Gittin görsen aklın şaşırır yani. Allah Teala o öyle yerlerde ne kadar insan yaşatamaz mı? E eh, Yejiş Meciş şu anda yaşıyor. E şimdi bütün dünya halkı bu kadar teknolojiye sahipken Allah göstermediyse, Allah bildirmediyse, Allah buldurmadıysa zaten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 Koca yecüj mevcut cehennemde insanlardan fazla yecüj mevcut teşkil edecek insanlardan fazla bu yecüj mevcut dünyayı dolduracak şimdi dünyanın bir tarafında kapalılar ve bunda dünya milletleri şu anda ulaşmış değil yani bu Kur'anla sabit e senin buna aklın eriyorsa bu hadise aklın çoktan erer yani anladınız mı şimdi sen buna nasıl inanacağım dersen sen ye cüce mecüce hiç inanmazsın yani. Çünkü nasıl bunları bulamamış dünya dersin. Ama burada gayba iman devreye giriyor. Gördüğüne herkes inanır. benim vasfı görmediğine inanmaktır. Ellezîne yümenûne bil gayb. O zaman cennete inandık. Cenneti anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Sen olur mu da öyle şey dersen ne olacak? Cehennemi anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. O da nasıl iş dersen ne olacak?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 Kıyamet kopmadan önce diyor, Devs kabilesi, Ebu Hureyre'nin kabilesinin kadınlarının kalçaları diyor, artık Arap kadınlarına biraz kalçalı oluyor. Devs kabilesinin diyor, kadınlarının kalçaları, Bukhari bu, Bukhari hadisinde, Zülhalasa diye bir put yapacaklar diyor. Zülhalasa putunun etrafında tavaf edelim derken kalçaları birbirine vurmadıkça kıyamet kopmaz diyor.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 İki küçük çocuğun duvarını düzelttirdi Antakya'daki mesele kef Suresi'nde. Musa Aleyhisselam bile itiraz etti. Çünkü Antakya'ya gittikleri zaman çok aç kaldılar. Çok yorgun düştüler. Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam yemek istediler. Antakya'da kimse bunlara yemek vermedi. Kef Suresi'nde ayet. Bunun üzerine Hızır Aleyhisselam da ne yaptı? Oradaki yıkılan bir duvarı düzeltmeye başladı. Musa Aleyhisselam'ın da tepesi attı yani. Ya adamlar bize yemek vermiyor, kimse misafir etmiyor, sen kalktın adamların, duvarını düzeltiyorsun, bari parayla düzeltseydin de dedi, bir ekmek alırdık dedi yani. Hızır Aleyhisselam dedi, ben seni imtihan ettim, üç imtihanda da kaybettin dedi, Şimdi buradan ayrılıyoruz. Ya dur hele, durum burayı yok, üç kere ben sana dedim ki karışma işime, sen karışıyorsun, dayanamıyorsun. Şimdi sana bu duvarın hikayesini anlatayım dediği zaman...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 çok büyük bir iştesiniz. Allah evvela bulunduğumuz meclisin değerini bildirsin. Amin. Amin. Ona göre edebini takındırsın. Amin. Amin. Burası büyük yer bu. Muhammed Mustafa konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis okunuyor başka bir şey okunmuyor ki ya. Abi, onun için burada sizin büyük hizmetiniz oluyor inşallah. Ama yayın. Millete dağıtın. Dinlettirin. Bak işte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 şimdi tabi geldi sıramız nereye? İsa Aleyhisselam'ın inişine ve İsa Aleyhisselam'ın inişi geride geçti ama özel bir bölüm olarak onu değerlendireceğiz inşallah kısaca da onu toparlayıp yecüc mecüc bölümü gelecek teabbetül arz bölümü gelecek bunlar on büyük alamet olarak hadis-i şerifte belirtilen sıra üzere tek tek anlatılacak dinlenilecek rahman Allah engelleri izale eylese Yardımcıları ziyade, ziyade eylesin. Fitnelere düşmekten, belalara bulaşmaktan muhafaza eylesin. Amin. <gülüyor> Niyazi amcamız, Necdet efendi babası, bizim eski cemaatlerimiz, vefat yıl dönümü, onun da ruhi için, ondan sonra bu cemaatimizin geçmişlerinden hepsinin Ervah için kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve